Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'dan günaydın sevgili sanat severler. Macera dolu bir salı sabahında Oktay Demirci ile karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Ne oldu? Günaydın, özlemişim mikrofonu. Ee, özlenir tabii. Mikrofonu özlemişim. Ee, Ağır Fantuşella 2015. Daha önce Fantuşella 2015'i geçirdik. Ee, geçirdim. Ee, ama Ağar Fantuşelli'yi ilk defa e, galiba yüzleşiyorum, tanışıyorum. Vallahi bu aralar ben... dinleyicilerimize ibret vesikası gibi yayına çıkıyoruz. Yani bizi görüp daha sıkı giyinmeyi, daha iyi beslenmeyi, daha iyi uyumayı, kendilerine dikkat etmeyi öğreniyorlar. Yoksa bu abiler gibi olursunuz diye çocuklarına dinletenler varmış. Var mıymış o? Yokmuş da. O yokmuş değil mi? Ama yani ben bana soruyorlar. Gerçekten... E... Yani beni seven insanlar diye tahmin ediyorum En azından öyle düşünmek istiyorum Yapabileceğimiz bir şey var mı Oktay Hani böyle bir çayın çorban eksik mi falan filan diye Tek bir isteğim var onlardan Ve bunu da artık yüzlerine yüzlerine söylüyorum Aman hasta olmayın Aman dikkatli olun diyoruz Valla onu söylüyorum Tabi yani sağlıklı insana çok bir şey ifade etmiyor Yani sağlıklı insana aman hasta olma ne olur dikkat et kendine Bol bol vitamin al, bol bol işte düzenli yemeğini ye, sebzeni ye, meyveni ye falan lafları bir şey ifade etmiyor ama ee, ay, umarım yani şey yapan da vardır. Burnun tıkalana dikkat... kadar, burnun tıkalana kadar insan nefes almanın ne kadar önemli bir şey olduğunu bile anlamıyor yani. <gülüyor> Yoksa bir alıyoruz ya nefesi yani dakikada kaç tane alıyoruz falan diyordur değil? Ay dikkat, ne kadar nasıl bir program olduk biz ya, iğrenç iğrenç şeylerden bahsediyoruz maalesef. Ö Ölmek üzere olan adamlar gibi. <gülüyor> Ama yaşamın kıymetini bilin. Sevgili dinleyiciler. Can çekişme. Can çekişmeye de program dediler. Vallahi bravo diyenler de vardır. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ay. Şimdi çeşitli gündem maddeleri var. Onları şöyle bir elimin tersiyle itiyorum. <gülüyor> Dikkat ettiysen itiyorum. Ve e, yukarılardan bir şeylerden bir tozlu raflardan. Aslında ne zaman tozlandı onu da bilmiyorum. Daha iki gün öncenin haberi leş, bu. Leş gibi raflardan haber indirdik. Ee, yeni geldi galiba bu. Dubai'den gelen klasör değil mi bu? Ege. Evet. Fire mı bıraktı bunu buraya? Dupkla diye bir ha. klasör. Fire'in evet, Fire yazısı yani. çünkü. Hı -hı. Kla. Ee, Dubai klasörünü açıyoruz sevgili dinleyiciler. E, Dubai'de bir e, turnuva yapıldı biliyorsun. E, satranç turnuvası. Hatta Santranç diye geçer Dubai'de. Bence zaten klası odur. Santranç. Klas dediğin klasör mü? yok. Yani herkes satranç oynayabilir. Herkes satranç öğrenebilir ama santranç öğrenmek gerçekten de işin arslanlarına kalmış bir iştir. Valla işin... <gülüyor> işin adeta yani o şeylerle satranç tahtasının üstünde bir kılınç düellosu yapmış gibi olursun. Gerçekten Ve... santranç öğreniyorsan. Ve antre e, parantez olarak e, şunu da klasörün başına koymuşlar. Antre parantez demişler. Evet ne alakası var onu anlayamadım ama Dubai'de yapılan bir turnuva sırasında bu büyük turnuva sırasında Ermeni Büyük Usta Petrosyan'ı biliyorsun hı hı. satrançta biliyorsun Büyük Usta denir. Evet. Ermeni Büyük Usta Petrosyan'a karşı oynayan Gürcü Büyük Usta Nigalitse Her ülkenin Büyük Ustası var. Bizim satranç şampiyonumuz kim? Bizim satranç şampiyonumuz kimdi ya? Valla birer vardı şampiyonumuzu biliyoruz da satranç... Daha doğrusu, satranç şampiyonumuz konusunda hiç fikrimiz yok. Kimdir Türkiye şampiyonu? Bilmiyorum. Yetişkinlerdi değil mi? Pek çok çocuğu biliyoruz da. Onları da bilmiyorum. Ben de yetişkinler buyurum. <gülüyor> Fahir geldi. Fahir anlar Fahir, bu işlerden. Fahir bilir. Çünkü o Bilardo çok gidiyor. Fahir. Türkiye'nin evet. Santranç şampiyonu kim? Türkiye'nin Santranç şampiyonu. Santranç, Santranç değil. Santranç. Santranç Fahir. Küçüklerde mi? E... Bak hep küçükler geliyor. Benim de aklıma küçükler Hayır. hayır küçükleri büyükler... söyleyin o zaman ya. Lütfen küçükleri söyleyin de. Şey e, Atıl. Ömer. Atıl hayır, var. Atıl geçen sene. Bu sene Ömer. Hı -hı. E, ondan sonra e, 7-12 yaş grubunda. Yetişkinlerde Fahir? Yetişkinde İsmail. İsmail abi mi? Bilmiyorum soyadını bilmiyorum. Yaşıt mı yani bize? Federasyonda biz İsmail diyoruz. İsmail, İsmail yok canım. Çok yaşlı da değil yani. Böyle orta boylu. Peki bilincilerimize şampiyonu kimdir diye bir soralım. İsmail'in soyadı Hayır, ne diye bir Türkiye'nin büyük ustası Santran Santranç'ta kim diye soralım. Santran Santranç. Çünkü evet. bak Ermenistan'ın büyük ustası var. Petrosyan. Tigran Petrosyan. Gürcü büyük usta var. Gaiöz Nigalitse. Dubai'ye isim... gitmemiş mi Türk? Nasıl? Yok bu ikisinin bu iki satranççının maçından bir anımı anlatacaktım. Kresöre bakım. Sen anını anlat da <gülüyor> ondan önceki müsabakalarda kadar Türk, Türk yok mu? Yok, yok öyle satranç. Türkiye'nin büyük ustası yok mu ya satrançta? O kadar güzel. Havalı isim olması lazım. Yani bunlar şimdi ben hiç fark dinleyicilerimiz ettim. dinleyicilerimiz de bilmiyor. Yani ya bunu nasıl ama. bilmezsiniz diye arayan da yok. Ama satranç oynamayı biliyorlar. Ama işte ustasını bilmiyorlar. O ben klasöre bakıp bir arkadaşımın anısı diye anlatabilir miyim? Anlat Oktay ya. Kurban olurum sen hastalıktan kalktın. Sen istediğini anlatabilirsin ya. Benim cezaya sen... dokunulmazlığım var değil mi? Tabii senin cezaya dokunulmazlığın değil. Cezayı ehliyetin yok. İşte Bugün ona... hakim karşısına çıksan hiçbir şey yapılmaz. Derhal oracıkta serbest bırakılırsın. Oracıkta. Oracıkta infaz edilirsin desen ona da ben okey veririm Fahir. Ah canım kurban olurum. Sen ee... serumlar mı yemedin? Sen ki hastanelerde mi yatmadın Sen o serum yemeği biraz abartıyorsun Oktay Ben de o şeye de söyleyeyim Arsızlığından canı söylüyorum. çekiyor bu Sen de zaten bağımlılığı olma Şeyin çok yüksek Hı. Niye abi abartıyorsun? Serum bağımlısı bir adam olacaksın Tabii, herkes ben. hasta oldu kimse serum bağlatmıyor neşe içinde o fotoğrafını da gönderdin ya <gülüyor> kolundan <gülüyor> damar yolu açılmış <gülüyor>, gülüyor ama ne güzel geliyor var ya Allah yani, yağ gibi kayıyor o serum değil mi Oktay serum, serum yağ gibi kayıyor burada ben dinleyicilerimize bir uyarı yapmak istiyorum yayın yolu serum kötü bir şeydir <gülüyor> ha kötü değildir serum dozmuş Oktay dozmuştu kaç doz aldı bir doz ya bir şöyle dozu. şöyle bir paket yani sen de ama güzel... içinde kokteyl vardı ha. yani bir vitamin boş diyoruz boş falanları, değil. Falanları, falanları. çok en güzel ya combo serum diyoruz biz ona Karışık. Ben santranç arslanları dönebilir miyim? Çocuk canı çekmiş. Sabahtan beri santranç diyor. Yolda da dinliyorum. Santranç, santranç, santranç. Santranç'ın kılınç arslanı. Evet. Bir arada Antakya dedim. Duydun mu Fahir? Ay senin o Fransızca. Zaten sorum senin her şeyine yansımış? Oktay. Ederim, A'dan evet. ye yeni bir adam olarak. Ve ben sana söyleyeyim 6 ay götürür seni. Bu arada şunu da resmi şey açıklandı bugün. Ee, Bahar resmi olarak bugün başlamış. Bitti mi? Bugün biz meğersem e, saçmalıyormuşuz yani. O zaman bugünden sonra üşürsem daha ağır küfür edeceğim. Ağır küfürle değil. Hakkının sonuna kadar ara ben de arkanda başlamış olacağım. Başlamış ne ya? Başlayacağı ba belli değil miymiş bugün? Yok bugün başlamış. Bilmiyormuşuz biz aslında. Esasın bugünmüştü. Sağ sonra düşen Cemro'lar neydi peki? Ya onlar işte bildiğin adı üstünde Cemro. Herkes onları Cemre diyebiliyor ama bildiğin Cemre çıktılar. gün sonra var. birine çıkıp ben Bahar başında bugün başlamış. falan demeyeceğini nereden bileyim? Yok demeyecek canım resmi vakamlardan öğrendim. Sen de hayret bir şey. Hayret bir şey mi? Allah Allah. Sen şu santrançı ver Oktay içim şişti. Evet şey Oktay işte. hakikaten Ben hayatıma bu kadar santranç demedim. Lütfen bir de bir şey soracağım. Satranç oynamayı bilen şöyle tuvalette satranç biliyorum. oynayan... Ben biliyorum. Tuvalette satranç oynamak mı? Heh. Öyle bir şey var. Yani tuvalette satranç mı? oynamak diye bir şey vardır ya abi. Hani vardır ya öyle. Hani gidersin tuvalette satranç oynarsın ya. Say Fire... Sen çok güzel serum ayarlarım sana. Sen çok mu sağlıklısın ya? <gülüyor> yok bence bu sağlıksız. <gülüyor> yok ya bu sağlıklı. Ben de sabah sabah vitaminlerimi aldım Oktay. Ben sana bir serum ayarlayıp çok iyi gelir. <gülüyor> Sen bu, bize alıştırmaya bu çalışıyorsun? Alış... Ne getireyim bu... sana? Ya, bu adama hiçbir şey vermem. Ben sana çocuğumun altınlarını adam... mı getireyim? Bilezik mi istiyorsun? Bu adam, adam var istiyorsun? ya bu Ege hiç hiç koklattan bile. Ben ne vitamin içtim bu sabah ne kahve içtim o yüzden Belli, da yapmadım Nursuzluk akıyor getirdim mi suda eriyen pembeden vallahi onu getirmedim bir montun cebimde kaldı ya yani. ne ya suda eriyen pembe bu da bağımlısı ya. Oldu. bir gün gelmedim yayına nelere bağımlı olmuşsunuz ne oldu ya pembe bağımlısı efesan lüks lüks suda ama hakikaten üst sınır. mi? Ona vaat demek şey. o ayrı bir şey lan. Kredi çektim, aldım öyle söyleyeyim. Hadi canım. Esas buradan onu söyleyeyim. Pembe efervesan zararlı. O da pembe. Vallahi hakikaten çocuğunuz için, çocuğunuzun rızkı efervesanlara yatırmayınız lütfen. Satranç diyebilir miyim ben bir kere de? De. Allah de. kahretmesin de. Heh, Allah'tan küfür edilmiyor yayında. Aslında... Ermenistan ustası, büyük ustası Petrosyan, Gürcü büyük usta Nigalitse maç başlamış. Maç tamam. başladı. Dakika 10. bu, tamam mı? Ondan sonra Süreyi durdurup durdurup Gürcü büyük usta Nigalitse sık sık bölümü. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben bir tuvalete gidebilir miyim falan deyip Süreyi durdurup durdurup tuvalete gidiyormuş adam. Allah Allah. Yazık demek ki. Durdurup durdurup tuvalete gidiyormuş. Durdurup durdurup tuvalete gidiyormuş. Allah Allah demişler ne oluyor bu adama Ne oldu ki falan demiş biri dışarı çıkmış Ebu demiş Nigalitse demiş Süreyi durdurup durdurup, <gülüyor> durdurup tuvalete gidiyordu. demiş Ne zaman durdurdu Az önce durdurdu şimdi de durdurdu demiş Allah Allah Tam be. bunu açıklarken ne yapmıştı Nigalitse Bir daha durdurmuş tuvalete gitmiş Aa, e Bu adam da baştan evet. beri durdur durdurup tuvalete gidiyor evet. Durdur durdurup tuvalete gidiyormuş Ondan sonra sonunda Dubai'de Biliyorsunuz Dubai'nin görevlisi meşhurdur Evet doğru görevliler gelmiş mi? Biliyorsunuz şüphelenen görevlilerin meşhurdurdu. Aynen. Dup göv. Dup göv. Dup şup göv. Ee, hemen tuvalete gitmişler. Nilo arkasından arkasından. Çık bakayım sen oradan. Çık bakayım falan Ne yapıyorsun diye. sen orada? Ne, alak ne alakası var ya falan. Sen demişler niye durdurup durdurup tuvalete gidiyorsun <gülüyor> demişler. <gülüyor> ne yaptım ki ben falan demiş. Durdurup durdurup tuvalete gidiyorsun falan ha. demişler. Ondan sonra. Bir bakmışlar ki ne? Bir bakmışlar cep telefonu. A -a. Tuvalette telefon. Evet. Eteninde küçük küçük. Kupon gibi böyle küçük küçük kağıtlar. İddia mı oynuyormuş? İddia değil ya. Satraçta hamleleri telefona giriyormuş. Oradan kopya çekiyormuş. Telefonu dur dur dur <gülüyor> dur. Tuvalete gidip kopya çekip kopya çekip oynuyor muymuş? Ya vallahi benim değil telefon ya falan demiş. Arkadaşın telefon demiş. Zaten İstanbul'da bir arkadaşın telefonu <gülüyor> şarjı yok demiş. Şarj mı demişler? Bir de şarj mı diyorsun demişler. Vallahi taktik telefonu kullanarak taktik geliştirdiği tespit edilmiş. Kim tespit etmiş bunu? Dubai, yani. dup şüp. Dup şüp ee, şup ne? Ya? Şup ne şup Şpiele. Ha. <gülüyor> Dubai'de şüpheli görevliler. <gülüyor> şüpheli illa kötü anlamda olacak diye bir şey bir yok Bunlar Buna yani şüphelenen anlamında. 15 yıl men edilmesi konuşuluyormuş şu anda Bence Büyük e... Usta'nın Gürcü Büyük Usta Nigalitse'nin satrançtan 15 yıl Evine satranç takımı alamama Cezasıyla cezalandırılması Konuşuluyormuş Ama gider parklarda oynar o büyük satrançlarda Gider alırım ne olacak beni hapis mi yapacaksınız Hapse edecekler tabii Kırgızlıktır bu başkalarının hakkını gasp etmektir Affedersiniz Kırgız değil Ha <gülüyor> Tamam hırsız. Ben onu hırsızla Kırgız'ı birleştirince Tuhaf bir şey çıktı ağzımda ee, ne diyelim geçmiş olsun. Bu son kanalıdır. olsun. Bu son olsun ve satranç artık temizlik Mesela, operasyonu başlasın. Durur da ismini kirletiyorlar yani. Temiz satranç istiyoruz. Tamam susar mısınız? Böyle hileciler, hurdacılar bir kılıçla kesilsin. Üstlerine aslanlar salınsın Var mı başka? Susar mısınız? Yedikleri Yedikleri börekler mısınız? boğazlarında kalsın. Dişlerinde maydan olsun kalsın. Şurada beto okuduğunuzu farkında mısınız? O zaman isterseniz bu yaz rock'ın devam edelim. The Strokes gelecek radyolarınıza. Reptila 103.1 Radyo de tüm sevenler için elbette. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo 3'de burası modern sabahlar. Devam ediyor. sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Haberlerle, halaylarla buyursunlar. Ay teşekkür ederiz. Ege senin bu enerji, bu enerjisini nereden buluyorsun abi bu kadar ya? Bu sinerji nerede? <gülüyor> Nasıl buluyorsun abi? Ne yiyorsun? Ne için? İn kafası bu? Octaycun ben sana bulaşmıyorum şu anda nekat hmm. evresinde olduğun için biraz bunun üstüne giderim ben. Ben bu çocuğun üstüne giderim ben. Ben bunun üstüne giderim. Gidemez. <gülüyor> gidemezsin dedi. Öyle Gel, Ondan sonra dedim ne yapıyorsun? Ay fire yapma, valla anlaşılacak çünkü aynısın, aynısını yapıyorsun. Yapma fire. Aa, ondan sonra aldım bu çocuğu. Tokat, tokat, tokat, tokat. Ey yoruluyor tabii, bu da yoruluyor. Bu da insan can taşıyor. Aldım. Abi sıfırdan mı başlamıştın? Abi sıfırdan başladım, yüzde bıraktım ben bunu. En son bıraktığım da yüzdeydi. Şimdi kaç bilmiyorum. Tokatlarla yetmişe indim. <gülüyor> kenardan Aa, kenardan. Minnoşlar size, minnoşlar. Eee ne haberleri verdiniz? Benden habersiz. <gülüyor> bu, bu, bu da çok iyi ya. Bu da çok iyi. Benden habersiz ne haberler verdiniz? Abi çok sağlam haberler var. İsterseniz bir bakalım ya da bakarak Biraz olalım. da dinleyicilerimizi düşünerek konuşursunuz. Tamam için. sevgili dinleyiciler. ya Sizi düşünerek hemen istediğiniz. Kışlaya gidecek e, dinleyicilerimize müjde. Kışlaya gidiyoruz. Askeri bu diliyaz tatilinde kışlaya gidiyoruz. A, e, şey a I dediğim. A, kışlada cep telefonu selbest. Genelkurmay verlerin ve kışlalarda cep telefonuyla konuş uşma yasağını kaldırdı. Askerler özellikle onayladıkları yani Genel Kurmayın onayladıkları cep telefonlarıyla konuşabilecek, başkalarıyla konuşamayacaklar. Genel Kurmayın onayladığı evet. cep telefon markalarıyla mı? E, tahmin ediyorum öyle olması lazım ya onun da bir talimnamesi, bir kararnamesi bir şey olur yani. Talimname. Ben sabah televizyonda gördüm biraz da bir garipmiş örtüyor. Şey. Hayır. Ne? Üç tane onaylı Şöyle, cep telefonu iki tane sabit hat. Hayır, konuşma belirli saatlerde ve daha önceden belirlenmiş en çok üç değişik numarayla olabilecek. Efendim ben buradan zaten hani fihristi açtın. Geç fihristi. Fihrist diyorum ama bazıları da onu iyi bilirler. Rençper diye de geçer. İlk onun da mesela <gülüyor> listeler var. Oradan şakır ve birden başladın. favoriyalardan Ha favoryalardan. Ondan sonra... Aşkitosu bilmem nesi falan filon diye aramaya başladın. Hop diyecekler birader. Kankişto da mesela dur diyecek. Nereye arıyorsun diyecek komutan. Emredersiniz komutanım diyeceksin. Hop telefonu vereceksin. Kankişto sana komutanı veriyorum diye vereceksin. Kim konuşacak? Komutan konuşacak kankişto onunla. Bunlar bu kadar serbest. Bugüne kadar birliklerde cep telefonu güvenlik nedeniyle şeydi. Bir de biliyorsunuz ankesörlü telefonlar falan hala devam ediyordu askeriyede. Şimdi güzel arkadaşlarımız belirli saatlerde komutana teslim etmek kaydı inen komutana teslim ediyorlar. Nasıl ilkokullarda biliyorsunuz öğretmenlerine teslim ediyorlar. Şey, bu silah şey gibi telefon bırakma yeri mi olacak? Oraya silah da yeri dediğin, silahlık mı? Silahlık mıydı onun adı? E, ne olacak? Cephanelik. Cephanelik değil araziden. <gülüyor> yani Siz e, silahlık nöbeti de tutmadın mı Ege? Doğru sen hep sinemada tuttuğun için Tutmadım tutturmadılar. Aa, Güven vermiyordum demek ki. Demek ki yani <gülüyor> öyle bir intiba bırakmamışsın. Çavuşum sen de bize öyle bir intiba <gülüyor> bırakmadım. Çavuşum. Evet bu müjdeli haberden sonra sanırım dinleyicilerimiz de belli bir noktaya getirdim. Ben tokat tokat tokat şu anda 80 lerdeler. Siz de bir iki tokatla yüze getirmeden bırakmayın diyorum size aman dikkat. Oktay Bey. Teşekkür ederiz. Hillary Clinton konusunu e, zannediyorum dün konuşmadınız. Tabii canım iyi. iyi. Konuştunuz mu? Konuştuk, konuştuk canım Hillary Demokrasi Çok diye. Çok de. uzun konuştuk hem de. Baya baya uzun konuştuk. Hem de süper espri yaptık. Ha, Hüleri, i̇leri demokrasi. İleri hileri demokrasi diye. Çok güzelmiş. Millet kim yarıldı o ya. Millet yarıldı. <gülüyor> Samat mi Yarıldı olar hatta Sıfırdan 100'e hemen çıktım dedi. Yani, Birisi telefon etti. Bu hileri demokrasi konusundan usretçisprisi gibi kaynamasın arada da yok kim abi, yok, kim yok kimi kimi Hakkı yani. yenmesin yani. yani. O yüzden hileri demokrasi altına imzama atarım diyorsun. Ben yani. zaten Vayir. 2006'da ben benim üstüme şey yapmayın ben direkt Amerika'dayım şu anda propaganda benim üstümden dönecek gibi tahmin ediyorum. Göbels vahir diyorlar artık. Valla göbels vahir de değil ba göbels de ba. Aşk olsun ya göbelse mi benziyorum ya çok ayıp bir şey Vay ya zihnim öyle çalışıyor zihnim hayır yani o pis satılıp bir vallahi toparladın mı sen ne yaptın şimdi göre vallahi göbelsi ya şey söylediğin erife şey gibi yani hemen tövbe et özür dersin göbels göbels göbels diye düşün sempatik gelecek sana hiç sempatik değil abi ne göbelsi ya aşk olsun tarihte adam mı alakası, da e kaldı da göbelse kaldı tamam o zaman Gandhi fahir diyeyim ha bak yerli Gandhi fahir İstemem yerli Gandhi ile de alakam yok. Başka bir şey söyle. Tarihten bir şey söyle. Sen, hadi, bana, yani illa hadi bana tarihten bir şey söyle. Öyle söyleyeyim. bir şey olmak zorunda değil Fahir ya. ya söyle. Gandhi Fahir çok ya güzel. Ya bana hadi ben. tarihten Sen gibi. kampanya yürüten adamsın. Tamam ben Sen bilinmez. Sen Hillary Clinton mesela önde. Ben <gülüyor> sen akala. onun hemen yanındasın. Yanında hemen mı? Yan, yan çaprazlama biraz berisindesin. Aynı Frank Underwood'un başladığı gibi. Ondan sonra benim başkanlık hayallerimle beraber var ya. Var ya. Önce meclisle başlayacağım. İl, me, il meclisi ne ya? Meclis... Üyesi mi oluyordum? Ne oluyordum ben? Senatör olabilirsin Sonra mesela. Sonra senatör olacağım. Valla başkanlar yolu var bu işin. Ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. Senatör olacağım. E, senatör alacağım. Başkan yardımcısına ne deniyordu? Frank. Yok ya. Onun bir şeyi var ya. Ne neydi? mi soruyorsun? Vice President. Onu biliyorsun. Demek ki onu sormuyorsun. Ha, onu Neyi soruyorsun? Vice, Vice değil, nice president. Ha, Vice ha, president ciddi. dönemi bitti, nice president dönemi başladı. Onu mu soruyor musun Fahir? Onu soruyor musun? Teşekkür ederim. NASA astronotların uzayda maruz kaldığı durumu saptamak için yapacağı deneye katılacak kişilere 10 hafta için 18 bin dolar ödeyeceğini açıkladı. Hayırlı yolculuklar dilerim. Para. İyi para. 18 Ters, güzel para. ya. 70 gün sürecekmiş deney. Bir saniye okta Hesap makinesini çıkar. Dolar bugün 2.65 ile başladı. Şu anda alacalı sefer. 2.70 olacak. 48.000-50.000 arasında değişiyor. Bant. İyi para. İyi bant. para. İyi para Oktay. <gülüyor> 48000 bant. Vallahi iyi para. Yani bu pozisyon için aranan 18 özelliklerse... 18.000 dolar biraz daha fazla edebilir mi? Pardon da. Yani canını sıkmak istemiyor ama... Niye? kaçılıyor ya? Yani. 36 bak. işte 48.000-50 falan. Tamam hadi senin güzel hatırın için 4850 50 ee, bu pozisyon için aranan özelliklerse bir sağlıklı olmak. Tamam. Yani biz kaybettik. Niye canım? Ben yavaş yavaş kavuşuyorum. Bir ara kaybetmiştim olabilir mi? Tabi sen başvuruların esnasında. Sen şu anda başvurabilirsin. Ha. Ben niye yine aranızda en hasta durumuna düştüm ya? Ee, ben sana dün ne demiştim Ne demiştin? Keser döner, sap döner. Öyle demişsin. Efendim karma dedim ben. Ben. Vallahi İlerik de... demokrasi dediğini hatırlıyorum. Orada <gülüyor> dün... hakkını veriyorum dün yayında çığır açmışsın. <gülüyor> Hilir <hayır>. <gülüyor> demokrasiyi sen demişsin. Keser sap, Keser sapı dedin. Keser şey sapı falan dedim. Ha şey dedim işte karma dedim ya. What Yani evrene ne verdin sen bugüne kadar? Vice President <gülüyor> mı? <gülüyor> Neydi? Mu? Hayır. Neydi? Hayır. Evrene ne verdi bu adam? Evrene mikroplar bastı Hastalık, verdi. hastalık verdi. E tamam o evrene mikroplar gitti. Evrende sahiplerini buldu ki bunlardan iki şanslı talihli. Evet maalesef. Ne olarak adlandırırsanız adlanın bizlik sonra ne oldu abi? başa döndü evet. ben zannettim ki evreni mikrop saçtıkça o bana sağlık verecek hayır, hayır, hayır diyor evren ne evet. verirsen onu alırsın Doğru. anladın mı? bunu da öğren Evet. Ee. o zaman kendi kazdığım kuyuya mı düştüm ben? <gülüyor> tabi istiyorsan de da yapabilirsin kendi kazdığım kuyuya düşmek ne demek ya? bana ha. biraz açıklar mısınız bunu? İşte mikrop saçarak kuyu kazdım, kuyu kazdım ve hastalanarak ok içine düştüm. düştüm evet okuduğumuzu da anlıyoruz bravo Tamam Ege'cim teşekkür ederiz yani biz senin hasta Senin olun. bir mikrop saçan adam olarak. Çok evet. özür dilerim benim sana bir sorum şu. Senin bir mikrop saçan adam olarak ne işin var kazdığın kuyunun çevresinde? Doğru. Bana söyler misin? Sen o hasta halinde niye kuyu közüyorsun? Niye kuyu? Git sen, yat dinlen ya. Sen, bu dinlenmeden geçmez ki bu. evet. Ne bu yaptın sen mi? bütün gün Geçmez. İş Hiç... farkında değilim. Sarı kanat bardağımdan içiyormuşum kahveyi. Ee, e, bu da sana bir neşve olsun. Onu da bilinçli ve düzeyli bir şekilde yapıyoruz sürekli olarak. Senin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. ya bana yarın pembe haplardan getirir misin? Sana pembe hap, sana sarı kanat. Ne yapacağım abi? Ben yine valla elimde belli e sayıda Valla benim iki saattir aklımda ya. o. Ne içtiniz? Çok merak ediyorum. Ofer ve böyle hap gibi bir şey. şey. Büyük bir hap gibi düşün. Tamam böyle. Ondan sonra böyle... Fahir onu suyun içine at. Aa ne yapıyorsun ya? Ben onu iç diye bir köpürme başladı. Eee... Allah Köpürdükçe Allah. köpürüyor. Orada köpürttük Oktay. Ve suyun rengi pembeye dönüştü. Aa, hiç ben böyle bir şey duymadım. Oktay bir içtim böyle Aa. bir şerbet görülmemiştir. Allah yani. Allah. Güzel miydi tadı? Valla. İyi Yok geldi mi peki? İnsanın lousa olası geliyor. lousa şerbetinde <gülüyor> o kıvamı alamazsın. Öyle bir şey yani. İnsanın lousa olasının gelmesi <gülüyor> de 3 kere ya da 4 kere olabilir hayatta. Yani, Onu e, da e, yakalayabilirsiniz sevgili. Eskiler için. derler ya paşa olasın diye. Şimdi de lousa olasın, olasın, olasın evladım. Aslında bende de var o bardağın atacağı ama şey yapan fıslayan ama turuncu. İşte iğrenç. Pembe miyle turuncu? ben şu anda çok şey O bile. zaten renk skalasında da hem üst zirve hem de e, hakikaten fiyat politikasında fiyat. Niye ceketin cebinde bıraktın öteki? onu öteki? Onda kalmış Öteki başa al. Ama istiyorsan başka haplarım da var yanımda. E yok ben o pembeden işte. <gülüyor> Bugünlük kan sulandırıcı vereyim sana. Alır mıyız? Kan su. <gülüyor> Hiç ilgilenmediniz anlama. vallahi 18 bin e, dolarlık işle. E, e, tamam din, dinliyorduk. sağlıksızsın e, Bu işi yani, alamazsın dedi. Bugün doğan çocuklara kansu. <gülüyor> tamam. Erkek olursa kansu, kız olursa. Efter. Can, can, kansu, evet. kansu gibi bir şey olsun. Efter de çok güzelsin. Kansu, e, isminizin anlamı ne? Kan sulandıran anlamında. <gülüyor> Öyle adam var mı ya kanını sulandıran adam? E, kanını sulandıran adam. Kendi kanını mı sulandırıyor? Ya, onu Yok. ben artık karıştırma. <gülüyor> Can <gülüyor> kan kansul, kansulandırıcı apa alarak kendi kanını sulandıran yani. adama kansul denir. Böyle bir şey. Can. Bugün doğar. Kankansul denir. <gülüyor> can can mu? Kansu olursa sadece başkasının, başkasının kanını, kanını sulandırır. Başkasının... Ne, ne yapıyor? Baş kansu. Mesela <gülüyor> karşıdaki adamı alıyor, sallıyorum. Hay hay. Ne Koşu. oluyor? Mesela çocuğun şey adını olsun. koydun kansu. Seyrelsin kanın diye. O duruma göre işte kansulandıran anlamında ya kendi kanını sulandırıyordun. Hayır ve kansu ya. Sadece kansu işte. İsminizin kendi. anlamı ne diye sorduklarında çocuk ne cevap versin konuşuyordu. Kan tamam, sulandırıcı işte. onun adı. Nasıl sulandırıyor işte onu diyorum. Ha, ha, Bir de yani. kan bu var. Kan bulandırıcı. Gerçi herkes ismini anlamıyor. Oh, evet. oh oh. Hadi çocuklar bence bu saati kapatalım Yeni saate ben sizi dipçik gibi diyorum Sevgili dinleyicilerimiz o zaman Zıkın ben söyleyeyim gibi 18, bin dolarlık, gibi 18 bin dolarlık işte ilgilenenler varsa Oradaki Lütfen 18... bana mail atsın Ben gerekli ayrıntıları şey yapacağım <gülüyor> Güzel bir şarkı çal Bu olmaz ben bunu kabul Aa, ediyorum Disco Hayır. Hayır. <gülüyor> Verme Fahir Bu da bu pembe haplardan verme yarın sen Ne, ne yapıyorsun ya Disko ya, ya ne disko be? Diskoya. İstemem istemem istemem. İşte şey bu istemezlikleri zor. Aa ben böyle diskosun. Bu ne böyle be? Annesini sevindi ya ne güzel şarkı işte. Ay tamam Kim artık Kimmiş bu? Gorillas. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Diyoruz modern sabahlere devam ediyoruz. Buyursunlar efem. Hmm. Ay bak şu anda bir hikaye anlatacağım Valla var Keyifli ya. bir hikaye olacağı ben sana Keyifler içerisinde dinleyeceksiniz ee, Pop'un kraliçesi olarak adlandırılan Amerikalı hmm. şarkıcı Maradona mı? Maradona Pop'un kraliçesi para... dedin değil mi? Kraliçesi yani kraliçe olmak için hmm. bir krala ihtiyacı yok O zaten Pop'un kraliçesi Kim olabilir? Tek hakkımız mı var? Rakım baba annesi de size evet zaten mi? cevap hazırladım. Rakım baba annesi Tina Turner olduğuna inanıyorsun da Popun kraliçesinin Madonna olduğuna neden inanmıyorsun? ya doğru. Evet, Madonna parantez içi 56 pazar akşamı yani geçtiğimiz hafta sonu Amerika'nın Kaliforniya'sında düzenlenen Coachella Festivali'ne katıldı bir sıkıntı var mı hocam? Yok. Hayır, yok gayet Koç. güzel bir festival. Koçerle festivalini nereden biliyoruz? Koç. Belediye düzenliyor. belediyenin Belediye düzenlediği sanatçıların Uçurtma çıktığını. festivali var oradan biliyoruz. Ya bu işte Herkes aslında Herkes çeşit çeşit özenilen efendime söyleyeyim onun çakması. Çakması. Ama çakması nasıl çakması? Günlük... Madonna ile yaparsan zaten Voods'ta kın nesine yaklaşır. Yani orada Drake Drake falan da var. Neyse. Kanye West gitmiş Klastonbury'e şey olmuş en büyük sanatçı olarak geliyor. Ne neye Kim neye üzenecek o da tartışmalar artık. Yani e, tabi devir de değişti. Çaktılar, çaktılar çaktılar biletleri. Çelik de değişti. Kaç liradan satılıyormuş biletleri? 725 lira bulunuyoruz. 725 mü? dolardan bilet satıyorlar. Ondan sonra Yok, biz açıklamayacağız. Yok lira Oktay lira lira sakin heyecanlandın. Aman ben. efendim biz açıklamayacağız siz bize güvenin. Ondan sonra Kanye West'ler geliyor. Falanlar filan der. Neyse. Ee, ben anlamadım en son neye söylendiğinizi 725 ama. 725 liraya söyleniyor. Oktay biraz pahalı geldi. Neyse buraya da bütün ünlüler akın ediyor. Bir de herkes hipi kıyafeti sanki ananızdan hipi doğdunuz. Bağıracaklar benim burada sabah sabah hiç kimseye bağırmak istemiyorum. Bu şey sabah. gibi, Walt Disney'de nasıl şey yapıyorsun Disneyland'ta, kovboy kasabasına girmişsin gibi. Burada hippie kasabasına girmişsin. 700 Aynen. lira verdikten 725 sonra. 725 lirayı veriyorsun ama ünlüler en hippi kıyafetleriyle, en stylish halleriyle fashion fashion tamam, geziyorlar. gelsinler abi. Gelsinler abi dedim tamam. ben de. Fashion evet. business. Evet. Rapçi Drake, parantez içi 28'de sahne aldı. Bakın, Madonna 56 bölü 2. Rapçi Drake, rapçi Drake sahneye. <gülüyor> Öyle varmış. Aynen öyle abi. <gülüyor> Drake Yalnız... burada mı? Hangisi? Rapçi Drake. 56 Madonna'nın yaşı. Bölü 2 eşittir. 28 Drake'in yaşı. Artı 12. Artı 12 eşittir. 40 ve... Helal olsun Kaliforniya'nın 40. <gülüyor> yılı kutlu olsun. Kaliforniya'nın 40. yılı ve Ege Kayaca'nın 40. yaşı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, neyse Madonna sahnedeyizken Espresso Yourself şarkısını söylerken... Sahne Biraz şey... bir Espresso yapalım mı demiş. <gülüyor> <gülüyor> <Sizden>. Espresso <gülüyor> der misiniz de be... <gülüyor> Neyse. Hadi arkadaşlar bir espress patlatalım <gülüyor> Rapçi Drake'le Sıfırdan yüze çıkarmış <gülüyor> Aynen tokat tokat tokat <gülüyor> millet zirvedeyken bırakacak Rapçi direktle sahnede Madonna tabi yani e, Madonna bu bırakır mı? Bırakmaz direkt. Demiş? <gülüyor> demiş Arkadaş demiş bende de laf bitmez direktin dudaklara bir yumulmuş Afedersin Drake'in Drake'in Otomatik Herkes oha falan olmuşlar böyle Tabi şimdi Drake de genç çocuk tabi canım o e, da melektadır heyecanlı dipçik gibi fişek gibi madonna seni öpünce sen ne yapıyorsun geri öpüyorsun <gülüyor> geri öpüyorsun ama yani ayrışmadan öpüyorsun adam bir de rapçi yani. o zaman resmen öpüşmüşler mı resmen öpüşmüşler ama baya bir şehvetli karşılık verince drake artık orada ne Madonna yaptıysa... da bütün numarası bitince birini öpüyor ya britney spears'ı öptü valla bir e, ara e, herkesi öpüyor da bunun bütün biraz numarası bitince Hasan Celal güzel gibi bir şey yani <gülüyor> tuttuğu efendim bir sanatçımıza dönüştü. Evet. Ya Hasan Çelal güzel sonuç olarak öptüklerini seçemiyordu benim hatırladığım kadarıyla. Onun bir ben? de kolu mu çıkmıştı? Madonna'nın Madonna ben seçtiğini düşünüyorum öptüklerini. E canı tabi. istiyor bence. E tabi sahnedeyken canını çekiyor. Kim öpüyor? Can orada direk var. Biraz bir öpeyim da. diye Can isteyip gitmiş. direkt gibi adammış o da. Vallahi. Yavrum be. Dipçik gibi Drake'i öpünce direkt de buna tutkuyla cevap verdi. Sen misin öyle cevap verince. Hayır kendimi tekrar edeceğim ama resmen öpüşmüşler o zaman. Vallahi öyle ama şöyle bitiyor işin e, son kısmında. Koyu bir feminist olan Madora Rapçinin dudağını ısırıp Sahneden ayrıldı Kim yazmış ne bu şimdi ya bu? Hakikaten yazık Madonla görse Valla üzülür ya Drake'in yüzü bir, bir büzüşmüş artık acıdan mı Hem ruhsal acıdan hem ne fiziksel acıdan Drake'te kadın düşmenin ifadeler mi var şarkısında yani direkt de kanın düşmanı ifadeler mi Yo, var? Demek ki güzel ben böyle hiç ben feminizmde hiç duymadım öyle tuttuğunu öpeceksin <gülüyor> ısırıp bırakacaksın diye bir şey. Ben de duymadım da yani. Koy... Yani bunun feministlikte açıklayacak bir tarafı yok. Yok yani. tabi canım. Neden öyle yapmış? Koyu feminist <gülüyor> Belki birbirinden bağımsız durun. Bence de ya direkt yani orada. Yani koy bir feminist olan Madonna Orada bitiyor o şey o Girgül. hikaye bitiyor. Ondan sonra da şeyin Drake'in özelliği rapçilik. Drake'in tudağını ısırarak sahneden indi. Vallahi hakikaten ben şey oldum yani rahatsız oldum. Ne yalan söyleyeyim ya kötü öpüşüyor bu Drake. Kötü kötü öptü sinirlenmiştir madem ya orada bir hata yaptı Drake çok. Kriç. Olmayacak yerlere sokmuş olabilir diz, dilini. Ya öyle bir şey yapmış olabilir. Çok mu iğrenç bir şey söyledim bilmiyorum. yani. Oktay bir koyu olmayacak... bir feminist olan Madonna gelse şu anda ne yapsa yeridir yani. Hayır, ben kendim koyu feminist olduğum için ısırdım o <gülüyor> arada. <gülüyor> ben hastayım derim ya. Feminist falan <gülüyor> ben, ben hastayım yani... efendim derim. O zaman herkes birbirini ısırsın diye Madonna dinleyelim. Hadi ben. dinleyelim. Express Yourself mi dinleyelim? Hadi Express Yourself. Bu bu şarkıda da herkes ya. Şey bunu ya bunu bırak ya bu ne ya? İşte bu ısırtan şarkı. Bu, bu şarkıda çok ısıran var birbirine. Dudak ısırtan. Hangi filmde vardı bu ya? Mr. Mrs. Smith'te mi vardı Hayır, bu film? Polis Akademisi evet. 4. Teşekkür ederim. Hayır. Modern sabahlar, Modern sabahlar. Sabahlar. Akı çiki haka dedik modern sabahlara devam mı sevgilisin dinleyiciler? Apı çıka. Apı çıka. şu beni programda sıfırdan yüze çıkaramadınız dinleyicilerimiz kimler ne durumdadır şu anda Vallahi. yapın bir şeyler artık. Ya ne yapın biz burada çabamızı veriyoruz elimizden geldiğince. Gayret... ne bir tokat var ne bir elense çekme var yani sıfır başladım sıfır devam ediyorum ya. Yani bilmiyorum kendi, kendi 70 80 diye konuşuyordun az evvel. Size moral olsun. O da bize bir moral oldu yani. Beni biraz o 70 80 deyince 60'ı falan çıkardı. <gülüyor> Bana, bayağı Hayır. iyisiniz Ya valla ben de yüzle başladım programı. Şu anda hani. Sen zaten yüzle başlarsın Yani böyle abi fix. Hatalımız oldukça kırarsın. Aynen abi, aynen. Şimdi Oktay ne diyorsun? Şimdi şey bunun 50. kuruluş yıl dönümü vardı biliyorsunuz. Koala gitmiş biliyoruz. Konuştuğunuz. Birinci mi? sınıf da mı konuştunuz? Ya onu televizyonda düsersin. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle pislik. Böyle pislik bir adam oldu. Peki evlenecekleri son uyarı. Al buna da bir cevap ver. Evlenecekleri son uyarı. Ne, ne yapayım yapayım? Ferman, ruhsatsız evlenmeyin. Evet köprüden önceki son çıkış diyor. Aşk doktorumuz. Armut mu diyorsun? Hayır. <gülüyor> Bu arkadaşı alın. Buna gidin iki, iki ünite daha serum bağlayın. Bir de kan verin üstüne. Yetmezse ya, beş ünite daha kan verin. Evlilik geliyor. konusu açıldığı zaman öyle konuşan, öyle konuşan adamlar var ya. Her evlilik konusu diyorum sene oldu 2015 artık evlilik konusu açıldığı zaman böyle konuşmayın. Ne armut mu diyelim? Armut, ayva, çeşitli meyve isimleri söyleyerek yani hani ayvayı yedim gibi. Ha. Evet Bilmem armutu ben yapıyormadım. Armutu avuçladın gibi. Mesela, Armutu dişledin, sapını gün bir, bir de ayrıca hakikaten armut avuçlanmaz. Avuçlanacak bir şey varsa o kabunmuştu. Yani işte sen o konu açıldığı zaman böyle nizi uyarını yaparsın. Tamam abi, aç doktorun uyarılarını ben vereyim. Tamam, dikkatli Evlenecek çünkü biliyorsunuz Nisan-Mayıs ayları ile beraber sezon açıldı ve evlilik sezonunun gelişiyle beraber evlenecekleri buradan. Uyarın içeriğinde son uyarılarımızı yapıyoruz ve bakıyoruz neler yapacaklar, neleri e, <gülüyor> gefer olsun. Evet, evlenecekleri son uyarı Aşk Doktoru'ndan geliyor Mehmet Coşkun Deniz e, biliyorsunuz. E, Mehmet Bey Aşk Doktoru mu? Valla öyle geçiyor. Kibar, kibar Doktor değil mi? Hacettepe Üniversitesi. E, Orada şey uzmanlığı Aşk mı? Aşk Dili ve Edebiyatı. Oradan mezun galiba bildiğim kadarıyla. Şimdi diyor ki neler var neler şey imza her şeyi değiştirir mi diye soruyor diyorlar çok fazla dinleyicimiz. Ne? Islak imza her şeyi değiştirir mi? imza her şeyi değiştirir mi? Ee, şöyle diyor siz de nereye kendinizi... attığına bağlı. Evet, attığın yere boş senede imza atmayacaksın arkadaş sonuçta. Yani değil mi üstüne istediğini yazabilir adam. Kim istediğine bağlı. Boş senede de imza atarım ben. Yani kurban olur bak bu adam ne güzel söyledi ya aşk da aynı diyor böyle diyor biri diye, ister evlidir. yok efendim atmam altına söylediği şeyin altına imzamı atmam derim Aterim. biri <gülüyor> atma biri, de, biri boş dedi. senet ister onun altına atarım at at şöyle kendini boş bile, kağıt a 4ün altına atarım mesela kaşe yaptırırım üstüne istediği şeyi yasım <gülüyor> kaşe yaptırırım öyle adam kaşe onlarla kaşelerimde bir de İstanbul e, aşk ve evlilik farklıdır diyor doktorumuz e, bir imza neyi değiştirir cevap veriyorum her şeyi e, sadece birbirinize değil ailelerinize arkadaşlarınıza devletle de evleneceksiniz komşularımıza karşı da evet mahallemiz var değil mi başka mahallede hangi esnaflar var? Karıştı adam değil. kusura bakmayın. Şu anda kafam vay, karıştı. Vay programları karıştırdın. Yufkacı, yufkacı oradan devam etti. <gülüyor> Sevgilimizler, kusura bakmayın kafaları çok karıştı. Sevgilimiz. Evet. E, i̇kinci konumuz çok güzel. Hakikaten. <gülüyor> ikinci konu? İkinci ne? Devlet de işin, işine giriyor. Ona göre İşin içine devlet girer. Hakikaten e, şahit yazarlar sakın ola ki ıslar. evlenmeyin mi diyor. Yok yani imza atacaksanız diyor. Bunları bilerek atın. Resmi evra imza attığını unutmayacaksın. Ona göre davranacaksın. Tamam. Yapmayacaksın ya da atmayacaksın diye uyarısını yapıyor aşk doktoru. ne zor ya. Dinlemek zor. Ve bu aşk doktoru değil ki bu. Vallahi belediye be... zabıta gibi konuşmuş yani. Hani yasada orada yapar diyor. <gülüyor> orada aşkla ilgili bir şey duymadık adamdan. Aşkla ilgili. Nasıl şey? doktor bu? Evlilik işte ya evlilik. bahsettiği. Evlilik diyorum ya aşk doktoru evlilik. O sen aşk doktoru uzmanlığı dışında bir konuda geyik mi yapmış diyeceğiz. Hayır, armut dediğim için ben sen de aldın. Evet abi. Lütfen. Armutta daldım abi Armut'ta ben. Armutta da aldın sen. Tamam abi, ya da hep dağınıktın bilemiyorum Sevgili dinleyiciler İki arkadaşım birbirine girdi Acaba bu ne kadar <gülüyor> sen böyle sen devam sen edecek Ben de arada kaldım evet, Yorgancı'dan devam ediyoruz ee, İkna olmadıysan kabul etme Evlilikte olmazsa olmazlardan <gülüyor> bir ne tane ikna olmadığını söyleyeceksin Evlenmeye Ne diyeceksin canım istemiyorum <gülüyor> Bana mantıklı gelmedi yani ikna, i̇kna önemli yani karşındaki seni ikna etmek için uğraşabilir Hayatım diye mesela böyle adam geldi böyle işte Elinde kadın evraklar. geldi evraklar geldi işte böyle böyle olacak böyle böyle şöyle imza çeker böyle böyle yapar dedin şuraya. ki ikna olmadım çıkardı zarf içinde orada bir atıyorum 500 lira şöyle bir sıkıştı bir daha yüz görünülü yüz görünülü falan diye kız sana tamam. parayı verdi sen ikna olmadın atmayacaksın. ha Orada o anda 500 lira iyi para gibi. Direkt direk kadın erkeğe veriyor <gülüyor> ya da erkek kadına veriyor değil Kim, mi? kime veriyorsa artık. o zaman bence 500 iyi. iyi rakamlar bunlar lütfen. 500 lira dediğin şey nereden tamam, az değil ya. 200 dolardan az. Seviyorsan bir de bir de seviyorsan oh, oh. diyemedi yanında hem seviyorsan 500 lira alıyorum da. hem seviyorum <gülüyor> hem 500 lira alıyorum ben de yoluma bakıyorum. Evet. Ee, acaba doğru karar verdin mi? Acaba doğru insan mı? Acaba acaba yani çok üzüldüm de doktor Mehmet Bey burada ikna olana Öğüt verin şey kadar ikna etmeye çalışana hiçbir çift laf etmemiş. Evet, mi? Niye ikna Sen niye ikna etmeye çalışıyorsun evli ya? Airet bir şey ya. Yani de... zaten evlenesi varsa evlenir. Acaba doğru insan mı? Acaba doğru insan mı sorusuna cevap aramak için evlenmek gerekmez mi? Evlendim acaba doğru insan mı? E, bilemezsin. Çünkü evlenmeden bilemezsin. Sonuçta onu. kapalı bir kutu. Tabii can. Değil mi yani kapalı kutuyu açmadan? <gülüyor> değil Evlilikten değil mi? bahsediyorsun. Tabii değil mi? evlilik faiz? kapalı bir kutu. O kutuyu açacaksın açmadan bakamazsın, anlamazsın. Çünkü ney? Hayal gücüyle sınırlı. Evet. Ee, şeyler falanlar filanlar bakıyoruz evlendikten sonra değişir mi diye soruyorlar cevap ne? veriyorlar değişir ne değişir mi değişir tabi insan değişme evlenmeden de değişebilir ne değişir mi ne değişir mi bakıyoruz. insan, ee, insan tabi canım insan faktörü diyor yani işin içinde insan faktörü varsa diyor orada bir durup düşünecek İş diyor. diyor yani evlilikte insan faktörü önemli. Orada da bir değişim söz konusu olabilir mi? Değişir. Olabilir, olabilir de diyor, olamaz da diyor. İnsan değişen hayvandır diye bir laf yok muydu? Var. Doğru. Şöyle Değişmeyen diyelim. tek hayvan insandır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Değişmeyen tek hayvan hayvandır diye biliyorum ben. İnsan dahil e, o yüzden... İnsan evet, olduğu araştır, için değişir. Araştırma konusu var biraz Eşek var. geldi eşek gidiyor diye bir lafta var. O değişmemenin göstergesi değil mi? Hayır. Bence insan değişen bir hayvandır. Çok içerisi ya. Eşek geldi onun doğrusu öyle değil bir kere. Eşeği aynı altın semeri de vursan eşek yine bizim eşekmiş. Yani değişmeyen tek hayvan eşek insan. insan. <gülüyor> insanmıştı. Evet. Buradan da buna da dikkat edelim Bencilse dikkat aman dikkat Ne zaman bencilse evlenmeden önce mi sonra mı e, Hayır şimdi doğru sevgili olur Falan olur filan olur Ama e, bencil adam her şeyi çok tatlı Ama bencil nerede anlayacaksın bu Çok özür dilerim de hepimiz bencil değil miyiz Hayır öyle değil Oktay mesela çıktınız yemeğe çıktınız tamam. bir Fast Facebook diyeceksiniz Ondan sonra şey, hamburger yediniz Kendi patatesini hemen bitirip bitirdin, seninkinden başlandın. Seninkini senden tırtıklamaya başladı O, o, bencil, adam o bencillik değil Bencir. ki Bencir Doğru. O bencilliktir o. Bencilliktir o. Hayır. Açtır o. Haber o dediğin ha, ha. açtır adam daha çok Aç gözdürüktür, Doymamaktır. O başka bir şeydir. Bencilliktir. Bu da bir şeye benzemediğini hepimiz biliyoruz. E, peki şöyle diyelim mesela. Buyurun. E, mesela, başka bir örnek var. Başka bir örnek yani. vereyim. E, mesela pazara gittiniz. Tamam. E, Şeftahlilere aldınız. Tamam. Şeftalilerde. Hala çürükleri hep alta koymuş. <gülüyor> çürükleri... O hikayeyi mandacım. Oluştu. <gülüyor> çürükleri hep alta koymuşlar. Kim? Eve geldiniz. Kim koymuş? O, satıcı mı? Satıcı koymuş. Tamam, pis evet. herif. Biri gidiyorsun pazarda güzel güzel aldınız hani? Eve bir geliyorsun, hep altta çürükleri doldurmuş, üstte de iki tane monstralık var, altta mozalakları doldurmuş. Tamam. Şimdi, bu bencilliktur işte. Bu bencillik. <gülüyor> tamam. E, o pazarcıyla evlenme abi. Evlenme yani. Ya orada eğer şeftalilerin iyisini kendine alıp mozalakları sana kakalıyorsa, o zaman bu adam nedir? Bencil Evlenilecek Peki, pazarcıdır. Eve geldi şeftaliler güzel çıktı. Koşa koşa pazarcıya evet. git. Öp mü? Yani, yani, hemen, tıkabı, evlen kapı, mi? Evet evet evet diye bağıracaksın hemen. tezgahın önüne abi. Yani alışverişinizi bir de e, aç doktoru uyarıyor. Lütfen diyor. Ev alışverişinizi pazardan yapın. <gülüyor> <gülüyor> yani, mahalle pazarından yapmayı aman kimseciklere söz vermiyor. Tamam verdim, bencilse diyor. saçma sapan bir şey söylemiş. Bencilse evet. aman dikkatlemiş. Tamam. Ee, evlenebildiğin değil, eğlenebildiğin insanla evlen diyor doktorumuz. Eğlenebildiğimiz insanla evlenemiyorsak, eğlenebildiğin insanla zaman, e niye evlenemiyorsun abi? Belki biz zaten evlisindir belki. Ne yapalım o zaman? <gülüyor> Eğlenme ortamı olmadıysa hiç. E ya onun yaratacaksın artık. Evde mesela sadece ya. o kişi hakkında evlenip evlenemeyeceğini biliyorsun. Hı. Evlenebiliyorsun ya da evlenemiyorsun. Ya bu eğlenmeyinorsunuz. Elinde şimdi mesela sen evlisin değil mi? Evlisim tamam. yani evet. iyi kötü bir evlisin yani. Ama mi? bir pazarcıyla da <gülüyor> evli değilsin. Bir şeftali verdi diye çok hoşlandım. Mesela pazarlık... ama evli olduğum için çok eğlendim ama düşünemiyorum yani. Yani çok karıştı kafası. O zaman kafası çok karıştı. Ne yapacaksın mesela? Eve gideceksin. Bürge'ye pazarcı kıyafeti giyileceksin. <gülüyor> Ondan sonra canlandırma yapacaksınız Yani mizanser <gülüyor> Orada hemen telefon edeceksin diyeceksin ki Şef talihleri <gülüyor> falan <Bürge böyle gülüyor> Pazarcı falan. kıyafeti ne ya Önünden bozukları mı çıkaracak bürge? Öyle onun cepli şeyi vardır ya pazarcıları abi pis bir şey Önlük. Önlük de yani pis olur genelde bir böyle de, Bir torbalanmış. dibine kadar uzanamaz Böyle bir gel git yapar onun torba torba yaparsan. <gülüyor> özellikle dizlere kadar şey yap ki bürgü eğilsin, ensine ondan bozuklukları iptiba atsın. Sen o esnada sohbet falan en güzel eğlence ege daha bir şey olur mu? Hakikaten şu anda evliliğim <gülüyor> evliliğimi kurtardın aşk doktoru diyor. <gülüyor> Ve aşk olsun sana diyor. Bana tapsen var mı? Hayır. Senin ne tür şeylerin var Oktay? Sen de gel bana. Ne tür mü? <gülüyor> Bu adamın pazarcı çıktı yani. Sen <gülüyor> ne de varsa. Marketten pazarcı <gülüyor> çıktı. Neyse tamam ben dinlemeye devam edeyim. Oradan Sen de mesela şey seviyorsun ya mandıra işini seviyorsun ya. Evet. Sen de eve git mesela böyle birazcık masraf yapma marketten falan. Tamam. Böyle pazardan al dedin değil mi? Hayır o ayrı canım marketten de alışveriş yap Mahalle marketlerinden alışveriş yapmayı aman ihmal etmeyin. Aldın tereyağını aldın bal kaymak falan filan yöresel falan. Tamam. de eve geldi. Sen yine abla hoş geldin falan diye böyle sohbetler. Tamam. tamam yani avlanın. Yenge de. Yenge de. Ya da siz diye hitap edebilirsin. Nezik pazar Çok güzel şeyin var diye peynirim var ezinem geldi. Tak böyle şu küçük kez kürdanla ver. O Ondan sonra zeytinlere sapla böyle şeyleri. Tamam. Kürdanları. O Bir de yanına küçük boş tabak koy. Çekildiğini Tab çıkarıp koyması tabak için. Tabak değil de o şeyler var. Fış fış yapan strafor tamam, şeyler strafo var Ha tamam. koy. Üstünü kesip onu iki <gülüyor> i̇kisini, ikisini yapıştırıp en üsttekinin üstünü kesip daha önce kıyma aldığımız şey var ya o straf. Aynen aynen. Onu koysam olur mu? Olur olur. Olur olur. Onu da yere koydum ama. Onu da yere koy. Çekirdeyi atmak için çömelecek. Bir eğlence olur ki size sorma gitsin o Sağ zaman. Sağ olasın Aşk Doktor diyoruz. Modern Sabahları sona geliyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Bir gün bir gün olacak